Mevlam gözüm yaşına karsel olur, iner öngin deryasına göl olur. Mevlam gözüm yaşına karsel olur, iner öngin deryasına göl olur. Ah marşa doğru çıkar yol olur, akın isteyenler tevhid etsinler. Hakkın isteyenler tevhid etsinler Ahı marşa doğru çıkar yol olur Hakkın isteyenler tevhid etsinler Derviş olanların barı baş olur Dili tevhid söyler gözü yaş olur Derviş olanların barı baş olur. Dili tevhid söyler, gözü yaş olur. Mükir olanların barı taş olur. Hakin isteyenler tevhid ettiler. isteyenler tevhid ettiler. Mükir olanların barı taş olur. Hakkın isteyenler tevhid etsinler Tevhid eder işler kırklar yediler Hakkı kabul edip dünya koydular Tevhid eder işler kırklar yediler Hakkı kabul edip dünya koydular Onun için onlara dervi istediler Hak'ı isteyenler tevhid etsinler. Hak'ı isteyenler tevhid etsinler. Onun için onlara derviş dediler. Hak'ı isteyenler tevhid etsinler. Bakın Seyyid Seyfullah'ın haline canı başı vermiş Allah yoluna. Bakın Seyyid Seyfullah'ın haline, canı başı vermiş Allah yoluna. Sakın aldanmayın dünya malına, hakkın isteyenler tevhid etsinler. Akın isteyenler tevhid etsinler. Sakın aldanmayın dünya malına, hakkın isteyenler tevhid etsinler. Mevlam aşkın bizi yakar Derunumdan bir gül biter Mevlam aşkın bizi yakar Derunumdan bir gül biter Leline kar durmaz kokar Kokam ağlayın ağlayı Leline har durmaz kokar Kokam ağlayın ağlayı Kişi bakmaz ameline Erememiş Kemaline, Kişi bakmaz ameline, Erememiş Kemaline, Cennet Hak Cemaline, Bakam ağlayın ağlayın, Cennet Hak Cemaline, Bakam ağlayın, ağlayın. Bakamam huri cihana, döndü püryana, Maqamı xurici xanan, yana, uslatmayın qana qana, içəm ağlayın ağlayı, uslatı yengana qana qana, içəm ağlayın ağlayı. Aşık Ahmadim ağlarım, Ateşin aşka yanarım, yanam ağlayın ağlayın Ateşin aşka yanarım, yanam ağlayın ağlayın Bunun fikriyle Mevla bulunmaz bu akla fikriyle mevla bulunmaz. Bu ne yar ki verhem sürülmez? Bu ne yar ki verhem sürülmez? Ya Allah ya Allah Allah Allah Allah. Ya Allah ya Allah Allah Allah Allah. Allah. Deryalar içinde susuz gezerim Deryalar içinde susuz gezerim Beni kandıracak umma bulunmaz Beni kandıracak umma bulunmaz Yan Allah, yan Allah, Allah, Allah, Allah Ya Allah, yan Allah Allah Allah Allah Aşık öldü diyor, sela verirler Aşık öldü diyor, sela verirler Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez ya Allah, Allah, Allah Allah Allah Allah ya Allah, Ya Allah, Allah, Allah, Allah Aşkın bazarında canlar satılır Aşkın bazarında canlar satılır Satarım canımı, alam bulunmaz Satarım canımı, alam bulunmaz ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah, Allah Yürü sofu yürü, var git yoluna Yürü sofu yürü, var git yoluna Burada başlar gider, sonra bu. Şurada başlar gider sonra bulurmaz Ya Allah ya Allah Allah Allah Allah Ya Allah ya Allah Allah Allah Allah Yunus bu tevhide kargoldu gitti Yunus bu tevhide kargoldu gitti Geri gelmekli ya aklı derilmez. Geri gelmekli ya aklı derilmez. Ya Allah ya Allah Allah Allah Allah. Ya Allah ya Allah Allah Allah Allah. Durmaz yanar vücudum Ah etmeyim, nedeyim? Durmaz yanar vücudum Ah etmeyim, nedeyim? Söndüremezem odum Ah etmeyim, nedeyim? Söndüremezem odum Ah etmeyim, nedeyim? Mecnun sever Leylayı Ben severim Mevlayı Mecnun sever Leylayı ben severim Mevla'yı, kan alayı alayı, ah etmeyim nideyim. Kan alayı alayı, ah etmeyim nideyim. Yunus ki beduş kına aklı gitmiş aşkına Yunus ki beduş aklı gitmiş aşkına Dost Muhammed aşkına ahet miyim ni Dost Muhammed aşkına ahet miyim ni